Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Elena Poliakova ve Alper Dalkılıç. Katkılarından dolayı Ezacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Açık Radyo Yeter Ki İsteden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Elena Poliakova birazdan aramızda olacak. Kendisi burada olmadan önce yine birbirinden değerli konuklarımız sizlerle. Ee, Mustafa Kızıltaş. daha önce bizlerle yayında birlikteydi. 25 dakikaya tüm hayatını sığdıramadık. Ancak bugün muhteşem hikayeleriyle yine bizlerle olacak. Atatan bizlerle. Ata hoş geldin. Hoş bulduk. Mustafa Anadolu bizlerle. Mustafa abi sen de hoş geldin evet. ve Halil Aksoy. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konularımız neler olacak? Bu süreçte tabii ki başlayan yarış sezonuyla birlikte Çok farklı coğrafyalarda farklı ve birbirinden güzel değerli organizasyonlar olacak. Elbette ki bu yarışları her zaman için bizler yarışçı olarak gidiyoruz ama... Perde arkasında ne muhteşem e, zorluklarla ve güzel işler e, ortaya çıkıyor. Güzel e, çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Kizikos Ultra. Kapıdağ'da gerçekleşecek 5-6 Ekim tarihlerinde. 4 Ekim tarihinden itibaren veya daha erken tarihlerde de orada olacağız. E, bu işin mimarları ve aslında buzdağının görünmeyen kısmı da müthiş bir ekip var. Bantak var. Bandırma, dağcılık, doğal sporları, itisas kulübü. Ee, öncelikle sözü Mustafa Kızıltaş'a vermek istiyorum Dinleyicilerimize yine bir not düşeyim Daha önceki kayıtlarımızda podcastlerde iOS ve e, diğer işletim sistemleri için e, Android için e, telefonlarınıza yükleyebilir Antrenmanlarınız ve seyahatte her yerde bu podcastleri dinleyebilirsiniz Açık Radyo'nun kayıtlarını bu şekilde ulaşabilirsiniz Sözü Mustafa Kızıltaş'a veriyorum Mustafa abi hoş geldin Hoş bulduk Alper'im Merhaba e, diyelim hem sana hem de bütün dinleyicilerimize Ee, şimdi e, biliyorsunuz 2010 yılında e, ilk e, Likya Ultra Maratonu başladığında biz 10 kişi bunların iki tanesi sen ve bendik. O günden başlayan bir e, e, ultra e, heyecanımız ve tutkumuz oluştu. E, tabii ben e, o dönem Bandırma'da oturuyordum ve e, bütün başarılarımı ya da spor hayatımı Kapıdağ Yarımadası'na borçluydum. Kapıdağ Yarımadası biliyorsunuz Marmara Denizi'nde... Balıkesir'e bağlı erdek ve bandırma ilçesinin arasında bir boyunla bağlanmış Marmara Denizi'ndeki o mantar şeklindeki çok güzel coğrafya. Bu coğrafya e, dünyada e, oksijen zenginliği olarak ikinci e, oksijen e, zenginliğine sahip. E, bilim adamlarının söylediği İran Turan dediğimiz e, üç iklimin aynı anda yaşandığı, aynı andan görüldüğü bir coğrafya. E, burada e, sporculu e, antrenmanlarımı yaptım. Buranın içerisinde bir de çok kimsenin bilmediği kizikos uygarlığı var. Bunu biraz sonra Bandak Başkanı Mustafa abim size anlatacaktır. Ben daha çok olayın sportif yönüne eğilmek istiyorum. Şimdi burada yaptığımız antrenmanlardan sonra bu coğrafyayı, bu muhteşem coğrafyayı... ...mutlaka bütün sporcuların, bütün trekkingçilerin veya... Bileyim, sporla ilgili, doğayla, turizmle ilgili herkesin görmesi için neler yapabiliriz e, tartıştık, konuştuk. Ve burada e, bir ultramaraton adı altında, e, ultramaraton mantığıyla bir kizikos ultra planladık. Bunu da e, tabii ki o kulübü olduğum Bandırma Dağcık Doğa Spora İtisas Kulübü adı altında ama Bandırmalı, İş insanlarının, iş adamlarının çok büyük e, katkısını da alarak yapmaya çalıştık. Zaten Bandahan kuruluşu 1999 yılında oldu. E, Gölcük depreminden sonra kurulmuştu. E, kuruluşunda e, rahmetli e, Halil Ünlü Başkanımız e, Ömer Görener Beyefendi, Selçuk Erakkoş, Bahadır Çemberci e, gibi ismini de sayamayacağım e, bir grup arkadaşımız kurmuş. Ve o günden bugüne ...hem e, arama kurtarımı da sportif e, e, çalışmalarımıza e, çok büyük destek vermişlerdi. Bugün yine onların e, destekleri altında ve yeni arkadaşının destekleri altında... E, ...çok güzel bir e, kizikos Ultra maratonu yapacağız... E, tabii Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. 10 e, yıldan beri yapılan bu e, ultramaratonların hemen hemen hepsini birlikte koştuğumuz için... ...yeteri kadar tecrübe kazandık. Tecrübelerimizi, birikimlerimizi, deneyimlerimizi Kizikos da uygulayarak... E, ...olağanüstü, imkanları çok iyi e, ve kaliteli bir organizasyonu yapmaya başlayacağız. Yapacağız, buna inanıyorum. 4-5-6 Ekim 2019 tarihinde... E, tüm Türkiye'de ve duyurabildiğimiz bütün yabancı kaynaklardaki sporcuları e, Erde'ye, Kizikos'u tanımaya, Kapıda Yırmasını tanımaya davet ediyorum diyeyim. Ve tekrar lafı size bırakayım. Teşekkür ederim. Mustafa abi ağzına sağlık. Mustafa Kızıltaş için şunu söyleyebilirim sevgili dinleyicilerimiz. Ee, Mustafa Kızıltaş daha önce stüdyomuza konuk olmuştu. Ee, bunu iletmiştim. Ee, kendisi 58 doğumlu burada bilerek üstüne basa basa bu rakamı da söylüyorum. Neden? Ee, emeklilik döneminden sonra spora başlamış ve muhteşem başarılar elde etmiş. Yurt dışında ve yurt dışında başarılara imza atmış bir sporcumuz kendisi. Örnek bir sporcu. Aynı zamanda dağcılık yönü federasyonda eğitmen Olarak da yer almış ve basmadığı nokta Dağ Tepe yurt dışında neredeyse kalmamış ve müthiş hayalleri projeleri var ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer konuğumuz Atatan. Ata kaç senelik bir koşucu ve profesyonel günlük yaşamı nasıldır? Atatan ne iş yapar? Teşekkürler Alper. Ben 1972 Bandırma doğumluyum. <gülüyor> E, spor benim hayatımda her zaman oldu. Lise döneminden sonra e, bir takım şanslar da bunu getirdi bana. E, okumuş olduğum okullar olsun. Bir de tabii insanın içinden geliyor her şeyden önce. E, ben spor aşığı bir insanım. E, her konuda buna çevremde destek vermek istiyorum. E, bu Kizikos'un ilk kıvılcımında e, güzel bir ekibin bir araya gelmesine borçluyuz. Burada emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ben aşağı yukarı 8-9 seneden beri koşuyorum. Daha önce de koşuyordum ama böyle 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre böyle profesyonel bir 21-42 deneyimim olmamıştı. Ama bir insanların bir araya gelmesiyle bu ortaya çıkan bir şey. Bunu da Bandırma'da... Şu 4-5 seneden beri bir takım arkadaş grubumuz var. Onlarla beraber yapıyoruz. Çok da güzel. İnşallah bu artacak. Bu Kizikos organizasyonunda da benim ilk hedefim Bandırma'daki koşucu sayısını bu bölgedeki, bu coğrafyadaki en az bir 50-100 kişiye taşımak. Yani 3 kilometre koşmuş, 5 kilometre koşmuş hiç önemli değil. Bunu içinden gelerek, severek yapsın. ...diye düşünüyoruz insanları. Şimdiden başladı zaten Şimdiden, bu Şimdiden aynen başladık. Ee, bunu da başarırsak ben çok mutlu olacağım. En azından e, çevreme e, böyle bir katkı sunduğum için... E, ...gerçekten in, insanın bir iç huzuru vardır ya... ...bu da benim iç huzurum diyebiliriz. E, koşmadığımız sürece e, koşan bilir derler ya... Hı hı. E, ...ben de öyleyim... Etrafında herkes e, Stres oldun sen bir git Koş gel öyle diyen insan, e, Çok Hepimiz insan de var Öyle, <gülüyor> evet. öyleyiz. öyle bir e, içimize işledi bu iş e, Bunun dışında Başka sportif e, alanlarda da Ben faaliyet gösteririm Basketbol oynuyorum Gençlik döneminde de işte devam ettik. E, yüzme de var. İnşallah ilerleyen yıllarda bir triatlon denemek istiyorum. Harika. Bir tek bisikletimiz yok. Ama e, bisiklete de çok gönül veren bir insanım. Hatta ve hatta Warm Showers üyesi bir e, insanım. E, burada e, bizim işletmemiz e, bandırmaya 15 kilometre uzaklıkta bir e, tohum üretim işletmesi... Ben işimizi, işimi de çok severek yapıyorum. Burada ufak bir misafirhane gibi bir şey oluşturduk. Yurt dışından hmm. birçok bisikletçiyi çok uzaklardan gelenleri burada ağırlama imkanına sahibiz. Herkese buradan sesleniyorum. Ee, yolu düşen kim varsa bisikletçi gruplar gelip bizde misafir olabilirler. Bu misafirhanede biz bir gün bir öğle yemeği yedik. Yani organik ve muhteşem. Yani e, acayip lezzetliyiz. Eminiz ki bisikletçiler zaten buradan ayrılmak istemeyeceklerdir. Bir, bir diğer taraf iyi bir taraf aslında. E, Misafirperverliğiniz de çok önemli tabii ki. Kesinlikle. E, aynı zamanda iş yerinde de mesela e, ben personelime her zaman şunu diyorum. Yani benden izin almayın. İşinizden izin alın. Oraya bir tane masa tenisi koyduk mesela inanılmaz bir motivasyon arttı Hı -hı. iş yerinde gerçekten işletmedeki iş verimliliğini etkileyen bir şey bu spor ee, insanlar spor yaptığı sürece e, çok daha sağlıklı ve verimli e, iş üretebiliyorlar. Hı hı, harika yani bu e, amaçlar tabii ki basketbol daha önceki bir spor branşlarından bir tanesi daha sonra şu an dağcılık ve doğa sporları e, bandakla birlikte hayatına girmiş durumda ve koşu ultra maratonlar bu arada bir parça dinleyelim istersen e, ilk anon senden gelsin ne dersin? O zaman eskilerden bir şey diyelim e, UB40 e, Kingston Town Peki bu parçaları koşarken dinliyor musun? Kizikos'ta yoksa Kizikos'un doğal güzelliği, kuş sesleri, cıvıltılar içinde ben, ben, müzik dinlemeden mi devam ediyorsun? Ben müzik dinlemeyi çok tercih etmiyorum. Doğanın sesi daha hoşuma gidiyor. İnsanlarla sohbet havasında koşmak çok daha motive edici benim için. Zaten tek başıma koşmayı çok sevmiyorum. Tercih etmiyorum açıkçası mecbur kalmadıkça. O yüzden de bu koşucu sayısını... Arttırmak istiyoruz bandırmada ki hı hı. daha fazla paylaşım olsun, daha güzel projeler üretilebilirsin. Ee, insanların bakış açısı değilsin istiyoruz. Biraz daha yaşama olan e, algısı değilsin istiyoruz. Gerçekten insanlar çok monoton yaşıyorlar. Ama son yıllarda bu 10 seneden beri bu ultraların ve diğer maratonların sıklıkla ortaya çıkmasıyla e, bu algı bence baya baya değişti. İnşallah ilerleyen yıllarda da. ...bunda bizim katkımız olursa... ...ne mutlu bize diyoruz. Kesinlikle emeklerinize sağlık ve şunu da biliyorum ki... ...iş yaşamıyla birlikte özel yaşamında da... ...aynı zamanda çocuklarıyla birlikte... ...kendilerine antrenman için birlikte... ...antrenman için özel günleriniz zamanlarınız var... ...vakit ayırıyorsun bu da çok önemli... ...sporu çocuklarla birlikte yapıyorsun... ...bu dinleyicilerimiz Kesinlikle. için de... ...bence örnek olması gereken... ...konulardan bir tanesi zaten. Yani ben insanlara ertelemeyin... ...diyorum zaten yani... ...on sene sonra... Ee, ...şu anda yapmak istediklerinizin birçoğunu yapamayacaksınız. Ee, maddi olsun, manevi olsun bir takım şeyler size bunu e, izin vermeyecek. O yüzden e, e, her sabah e, sağlıklı olduğunuz için şükredin diyorum. E, bu en büyük zenginlik ve bunu ne kadar daha fazla yapabilirsiniz e, çok daha... E, mutlu olacağınızı e, inancım sonsuz. Kesinlikle ağzın sağlık. Peki Mustafa abi Mustafa Anadolu en son e, bizler Kızkosta koşarken fotoğrafımızı çekip mobil e, kontrol noktaları istasyonları oluşturuyordu Mustafa Siz abi. E, müthiş bir moral veriyordu. Mustafa Anadolu Bandırma Dağcılık Doğa Sporları İtisas Kulübü Başkanı hoş geldi Mustafa abi tekrar. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz bizi burada misafir ettiğiniz için. Ee, şimdi ben de biraz e, Kızıkos'un tarihiyle ilgili bir şeyler vermeye çalışıyorum. Öncesinde Mustafa Anadolu kimdir? Onu da duymak istiyorum. Mustafa Anadolu e, 1961 doğumlu. E, doğumluyum. E, sağlık sektöründen emekli oldum. Ona yani 26 sene çalışaraktan. Ondan sonra hiç boşluk vermeden bu e, Arkadaşlarla tanıştım ve iyi ki de tanışmışım. Hiç boş vaktimiz olmuyor. İnanır mısınız çalışırken dahi boş vaktim oluyordu ve şu anda çok memnunum. Boş vaktim olmamasından da çok memnunum. Çünkü vakit çok... o kadar iyi değerli. Evet, bir evet. Şekilde, boşa iyi, bir Borca, evet. Boşa harcanmayan bir vaktimiz var. Ama çok güzel bir şekilde vaktimiz geçiyoruz. Arkadaşlara sağ olsun Mustafa hocamız sayesinde ee, bu yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, doğayı sevdirmeye çalışıyoruz. birli etkinliklerle. Şimdi e, bu e, koşunun yapılacağı kapı da 300 kilometrekarelik karelik bir üçgen şeklinde bir ad, eskiden adaymış. Ve bu e, ana karaya tombola denilen doğal yapı e, doğal bir yapıyla bağlanmış vaziyette. Buna tombola deniyor. Bunun e, Mustafa hocamın dediği gibi burada üç tane eklimi bir arada görmek mümkün ve buna bağlı olarak da florası ve faunası da ona göre zenginlik gösteriyor. Her türlü bitkiyi görebiliriz. Gerçi canlı olarak hayvanlarımızdan pek bir şey göremiyoruz şu anda. Ama e, çeşitlilik konusunda bitki çeşitliliği konusunda bilhassa çok zengin bir e, bitki çeşitliliğimiz var. Şimdi e, Kızıkos'un e, adı nereden geliyor? Burada ilk yerleşenler e, Yunanistan'ın Teselya bölgesinden gelen Dolionlar. Hatta ilk geldiğinde buranın ismi Dolionos olarak biliniyor. Burayı gelen genç kralları Kızikos çok sevildiği için buranın ismi Dolionos'tan çevrilip Kızikos olarak biliniyor. Ve e, en iyi dönemini bu Kral Kızikos zamanında e, yaşıyor bu yerleşim alanı. Ve bu e, şu anda İstanbul neyse o zamanki Kizikos'ta o durumda ve çok gelişmiş bir şehir. Buradan e, geçenler e, aşağılara gemilerle inenler burada geliyorlar, dinleniyorlar, iaşesini alıyorlar ve tekrar yollarına devam ediyorlar. Buradan e, geçen argonotlar Yunanistan'dan gelip altın postun peşinden giden argonotlar burada geliyorlar, ağırlanıyorlar. İşte dinleniyorlar, İAŞ'e alıyorlar ve bunlar ikisi dost ülke. Kizikoslularla e, Argunatlar. Yola çıktıklarında bir süre sonra ters bir rüzgarla sürüklenmeye başlıyorlar. Ve karanlıkta nereye gittiklerini bilmeden bir kara görüyorlar. Karaya yanaşıyorlar. Bunlar gittikleri Kizikos şehri olduğunu bilmiyorlar. Kizikoslular da bunların kendi dost Olduklarını bilmeden savaşa girişiyorlar. Ve bu arada Kral Kızikos ölüyor. Sabah hava aydınlanına bakıyorlar ki iki dost ülke birbirine girmiş. Meyven. Ve Kızikos ölmüş. Tabii bu çok üzüntü oluyor. Ondan sonra e, bu e, Kızikos'un da eşi Kleita. E, tabii bunlar rivayete göre. Üzüntüden o da intihar ediyor. Ve bundan sonra e, Kızikos'un bir e, Doğa olaylarıyla, depremlerle falan e, yıkım süreci başlıyor ve yağmalar başlıyor işte Romalılar zamanında. Ve yıkım süreci ondan sonra başlıyor ve e, buradaki e, tarihi değerler değişik yerlere taşınıyor. Buradaki e, bir de Kirazlı manastırımız var işte bu etaplardan birinin e, durak noktası. Kızıkos manastırı 1893 senesinde faaliyete geçiyor. Bu da daha önceden Havar Lukas'ın eseri olduğu düşünülen Panagio Faneromeni Meryem'i diye bir ikon. E, doğa üstü güçleri olduğuna inanılan bir ikon. Ve bu çok ziyaretçi çekiyor burayı. Şeyden Medet bekleyenler e, için bir medet kapısı oluyor. Ve e, bin, bin, bu 1923 senesine kadar devam ediyor. 1923 senesinde mübadele başladığında burası terk edilmeye başlanıyor ve bu ikon şu anda hala da Fenarum Patrikanesinde sergilenmektedir. Burada şu anda yine son 5-6 be senedir tekrar ayinler başlamıştır. Ve tekrar buradan mübadeleyle gidenlerin çocukları ve torunları tekrar gelip burada ibadetleri yapmaya başladılar senede bir gün. Peki Mustafa abi, Kiraz Manastırı ne durumda şu an? Kiraz Manastırı 1923 senesini tam e, düzgün olarak e, fotoğraflarını da görmekteyiz fakat ondan sonra çok hızlı bir yıkım sürecinde 100 sene geçmeden önce e, bayağı bir harabe vaziyette şu anda. Tabii maraton süresince zaten orada biz e, konserle birlikte orada bir kontrol noktası olacak bildiğim evet. kadarıyla evet. ve diğer taraftan da ben Kizikos ismini bilmiyordum ve sporun aslında birleştirici ve bilgilendirici gücüyle birlikte e, aslında bunu da öğrenmiş oldum ve e, sizlerin sayesinde de koşucularımız ve yöreyi tanıyan insanlar e, tanıyacak olan insanlarda Kizikos ismini duyacaklar ve evet. bilecekler sayende de tarihin de öğrenmiş olduk. Peki senin yürümediğin nokta var mı? Kapıdağ'da. Şimdi bizim e, tabii derneğimizin e, bu, e, bir amacı da doğayı sevdirmek ve Kapıdağ'da e, yaklaşık 10 senedir ben yürüyorum ve bir, Kapıdağ'da öyle bir e, parkurlar vardı ki yani bir ay aynı parkurdan geçmeden yürüyebilirsin. Öyle olduğu halde 10 senedir benim hala da yürümediğim kısım var ve görmediğim ...güzellikler var Kapıdağ'da... ...bunları yavaş yavaş kendimiz öğreniyoruz... ilk başta ondan sonra da gelen misafirlerimize ...öğretmeye çalışıyoruz, göstermeye ve çalışıyoruz... ...dinleyiciler ve sporcu dostlarım arasında da... ...Kapıdağ'da o kadar koşacak mesafe var mı diye... ...soranlar oluyordu zaten... ...ve diğer taraftan Mustafa abiye de... E, ...kulak vermenizi tavsiye ediyorum... ...bu arada Elana hoş geldin... ...hoz bulduk... Ne ...herkese merhaba ben de evet... E, ...geldim tekrar hep beraberiz e, vere arkadaşlarımızla... ...öyle... <gülüyor> Mustafa abi çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihi bilgiler için e, ayrıntılı şekilde zaten e, eminim maraton zamanında öncesindeki e, briefinglerde evet, toplantılarda evet. da tarih merakları seni yine sıkıştıracaklardır diye düşünüyorum. Ne zaman e, isterlerse yardıma hazırız. Bunun için varız biz. E, eksik olmayın. Emeklerinize sağlık. Evet Halil Aksoy diğer konuğumuz. E, Halil seni de tanıyabilir miyiz? Hoş geldin tekrar stüdyomuza. Hoş bulduk merhabalar. E, ismim Halil Aksoy. E, 1989 Bandırma doğumluyum. Ee, uzun yani 4-5 yıldır koşu koşuyla iç içeyim ee, koşuya başladıktan sonra da maratonlarla birlikte ultramaratonlara geçiş yaptım ben yani şimdi Elena'da geldi Alper, Mustafa abi arasında çok ultramaraton koştum demek istemiyorum ama e sabit, kendimce ultramaratonlar an, koştum koşmayan kişiler de var ama e, e, tabii yani, 5 kilometreden itibaren birkaç kilometre çok önemli daha Hı. çok ee, farklı yerlerde güzel ultramaratonlar koştum normal maratonlar da koştum Ve antrenmanlarımızı yaptığımız yer Kapıdağ'da e, böyle bir e, organizasyon içine girdik. E, herkesi mutlu etmeyi, e, güzel güzel koşturmayı planlıyoruz. Ve Bandırma'da kendi grubumuz Rüzgarla Koşanlar grubu olarak da e, çok güzel dostluklarımız oldu. Koşarken tanıştık. E, farklı sosyal çevrelerden, farklı e, branşlardan insanlarız. E, koşarken tanıştık dediğim gibi çok da güzel bir koşu dostluğumuz oldu. E, antrenmanlarımızın çoğunu Kapıdağ'da e, Mustafa abinin bıraktığı patikalarda yaparken işte böyle bir hayale girdik böyle bir e, güzel bir ekiple böyle bir, bir çalışmaya girdik. Hemen bir şey sormak girdik. istiyorum e, antrenman dedin peki özel yaşamda e, bebekli çocuklu yaşamla birlikte antrenman nasıl oluyor? Evet, onu da belirtmek isterim. Ben e, üç çocuk, yani üç çocuk demeyeyim, üç kız sahibi bir babayım. Allah e, bağışlasın. Teşekkürler. <gülüyor> e, kızlarım da küçük. E, birisi üç yaşında, ikisi ikizlerim var. Onlar da daha dört aylık. E, <gülüyor> onlarla birlikte e, güzel bir e, aile yaşantımız var. Yoğun bir aile yaşantımız var. Özellikle son, ikizlerden sonra. 50 kilometre yaklaşık 50 kilometre evet. koştuk ve vakit ayırdım. Yani vakit olmayan, vakit yok diyen dinleyicilerimize de gelsin bu aslında. Kesinlikle. Tabii ona gelsin. Yani buradaki vakitteki en büyük e, artım eşim. Anlayışlı bir eşe sahibim. E, çocuklarıma da sporu aşılamayı çok istiyorum. Şu an 3 yaşındaki kızım güzel bir şekilde evde sporunu yapıyor. Dışarıda koşturmasının yanında. Evde de güzel hani bilinçli bir şekilde spor yaptırmaya çalışıyorum. E, sabahları genelde erken bir şey, saatlerde spor yapıyorum. Kızlar uyurken, eşim uyurken. Ve iş yaşantısı olarak da yoğun çalışan e, avukatım, e, yoğun ...çalışan bir büroda... ...hani ciddi anlamda yoğun çalıştığım... ...bir işim var. Aylık ortalama... ...4 bin, 5 bin kilometre arası... ...araçla yol yapan, seyahat yapan biriyim. Ona rağmen bir şekilde... ...hani spora kendine... ...spor olarak demeyeyim de kendine vakit ayırmak önemli. E, hobisi uğruna... E, ...vakit ayırmayı seviyorum. Hem aile yaşantım olarak... ...hem iş yaşantısı olarak... ...güzel bir yaşantım var. Sporda burada... ...hayatımı e, güzelleştiren bir olgu. İşte stres atmadan öte... E, vaktimi değerli geçirmeye, kaliteli geçirmeyi bana öğreten bir şey. Yani çok şanslısınız aslında. Bandırmada, böyle bir kapıdağda, Kizikosta. <gülüyor> Bu arada babam da e, 43 Bandırma doğumlu. Paşa Bayırı mahallesinde oturmuşlar. <gülüyor> yani e, Düşünün ki bir arkadaşımla konuşurken işte kelle peynirinden bahsettim. Dedik ki sen Bandırmayı zaten e, bitirmişsin, çözmüşsün dedi. Elbette ki muhteşem lezzetleri var. İlk gittiğim zamanda zaten şunu gördüm. E, slow City gibi yaşanıyoruz. Ee, muhteşem lezzetler var. kurme lezzetler ve İstanbul'a oldukça da yakın. Yani, e... yani onu belirtmekte yarar var. Biz mesela İstanbullunun işe gittiği saatten geç bir vakitte yedi buçukta bandırmadan çıktık ve şu an öğlen olmadan radyoya yanına Ee, ...çok rahat bir şekilde yetiştik... ...yorulmadan... ...atperleri bekledik değil mi? Evet, atperleri <gülüyor> <alperi> bekleyerek... <gülüyor> evet, e, Elen, yani ...İstanbul'dan Elen e önce... ...Bahçaköy'den <gülüyor> daha işte. kolay geldik yani buraya... Evet. ...Bandırma, e, Erdek... ...bu açıdan, ulaşım açısından... ...özellikle İstanbul'a ve çevre illere çok yakın... ...o yüzden de tüm koşucu dostlarımızı... ...tüm doğa severleri... E, ...4-6 Ekim tarihleri arasındaki... ...Kızikoz Ultra'ya bekliyoruz... Bu arada e, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için aktarayım. Elena biraz önce aramıza dahil oldu. E, Bandak, Bandırma, Dağcılık, Doğa Sporları İhtisas Kulübü'nden e, başkan Mustafa Anadolu, Mustafa Kızıltaş abimiz, Atatan, Halil Aksoy hep birlikteyiz. E, acaba bir parça e, gelsin mi? Ben, mi söyleyeyim? ben de parça <gülüyor> söylemeyiz. O zaman Queen'den hemen rapsayalım. Oh. Your eyes look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. to the bandango Thunderbolts and lightning Very, very frightening me. Galileo Galileo Galileo, Galileo. Oh. Galileo magnifico. Oh. Oh. I'm just a poor boy and Nobody loves me He's just a poor boy Mamma mia, Mamma Mia, let me go, be awesome, as a devil put aside for me, for me. Evet, bu parça zaten filmi izledikten sonra artık bu parçadan kurtulamaz olduk. Her gün, her sabaha böyle başlıyoruz. Öyle değil mi Elanım? Evet, aynen. Çok seviyoruz. Aslında bu filmin çıkmasının çok iyi oldu çünkü özellikle gençler çünkü bilmiyorlar maalesef böyle efsane bir grup efsane sanatçı. Şarkılardan biraz buraya geçelim tekrar. Mustafa abi, sen şimdi Çok uzun süredir koşuyorsun patika koşulları, ultramaratonları. Hatta 2011 yılında Liki yolu maraton öncesi ben organizasyonu yazdım. O zaman patika koşullardan bayağı uzaktım. Çevremde koşan hiç kimse yoktu sadece ben vardım. Elena o zaman bir yol koşucusuydu aslında. Evet yol koşucusuydu. Masman koşucusuydu. <gülüyor> Organisyondan Alper'in e, e, maili ve Mustafa abi'nin maili vardı yönlendirdiler ve e, Mustafa abi e, çok güzel bir cümle yazdı. Ben çünkü endişeleniyordum. Ben işte en fazla 42 kilometre koştum, maratonu koştum. Acaba Bir hafta içinde 240 kilometre yapabilir miyim? İşte Mustafa abi biraz antrenmanlardan bahsettim. O da dedi ki, işte istikrarlı ve 15-20 kilometre antrenmanlara yapan biri mutlaka başarıyla bitirir bu yarışı. Malzeme ilgili beslenme bir sürü konu ilgili çok yardımcı oldu. Hatta o yazışmalar hala otlukta bir kenarında duruyor. Onu belki bir gün kitapta yayınlayacağım. Mustafa abi her zaman bizim için örnek oldu yarışlarda, davranışlarda. Şimdi de bir organizasyonla el atıyor. Mustafa abi biraz etaplardan bahseder misin? Kizikos Ultra kaç tane etap var, etaplar kaç kilometrelik nereden geçecekler ve kimler katılabiliyor? Evet. Şimdi evet Elena ile biz önce mail üzerinden tanıştık. Biz Liki Ultra'ya koştuktan sonra Elena buna merak sarmış, e, mailleri attı, biz de yazışmalar. Dediği gibi herhalde bir kitap olur bu yazışmalar. <gülüyor> ama bu arada Alper'in de yazışmalarını unutmayalım, biz üçümüz yazıştık. Ama şöyle, <gülüyor> aslında doğruyu evet, ama evet. ben çok bilgi Mustafa abi'den daha çok aldım. Evet. Ee, Elena. <gülüyor> Abi, Elena o sırada Mustafa Bey ve Alper Bey diye evet. bize devamlı itham ediyordu maillerde. <gülüyor> <Evet, gülüyor> Elena ya dediği gibi çünkü ilk sorduğum, ya sorulan birisi şuydu maratonu kaçta koştun diye 3.09 deyince zaten koşarsın sen bunu dedim. O zaten sesinde ve yazı, yazıda, yazısındaki kararlılık çok önemliydi. Ve geldi gerçekten de çok başarılı bir sporcu oldu. Birlikte çok koştuk. Ama bir iddiası var. Beni geçecek. Bir gün beni geçecek yani. Mutlaka beni geçecek. Hani İspabi Alanya'da <gülüyor> görüşmek üzere. <gülüyor> tamam. Şimdi, evet, şimdi Kizikos gerçekten önceden de söyledim. Nereden doğdu? Kapıdayı Yaramadası'nın o muhteşem güzelliği. Ve e, o bölgede yaşayan sporcu arkadaşların da büyük isteği... bize bu, ...bizi bu sonuca getirdi. Ee, gerçekten söylüyorum... ...doğa muhteşem, lokasyon çok muhteşem... Ee, ...ulaşım çok iyi... ...yani her türlü yerden en kısa... E, ...ve en uygun, en ucuz... ...ulaşım araçlarıyla ulaşabiliyorsunuz. İstanbul'dan aracınızda üç buçuk dört saat... ...feribotla iki saat... ...ondan sonra İzmir... E, ...üç buçuk saat, Ankara dört buçuk saat... ...bunun gibi e, şey var... Uçakla da e, şey çok önemli, e, yani buradaki e, şeye, havalarına indikten sonra peribotla karşı geçtiğinizde yine de çok iyi. Diğer şartlarımız konaklama. Erdek o dönemde yaz sezonunun sonu olduğu için otellerimiz boş oluyor ve konaklama e, şeyde göreceğiniz gibi fiyatları çok uygun fiyatları aldık. Ve e, ikinci bir politikamız da e, kayıt ücretleri politikamızdı. Çünkü... Çünkü e, Artık yıl içerisinde yaklaşık bu yıl 30'a yakın ultramaraton koşulacak ve koşanların sayısı da e, koşucu sayısı da çok fazla geniş olmadığı için kişilerin maddi imkanlarını düşünerek ve bunun da temel nedeni e, sponsorlu e, yapıyoruz. Olabildiğince e, sponsorlardan e, destek aldığım sürece fiyatı e, uygun fiyata getirip herkesin keyifle katılabileceği, e, maddi olarak zorlamayacağı bir sistemi oturtmaya çalıştık. Kontrol noktalarımız e, çok keyifli olacak, e, Kapıdayı Yarımadası e, şu anda e, göçmenlerin, pomak göçmenlerin oturduğu bir yer. Müthiş insanlar, müthiş keyifli, müthiş mutlu, huzurlu insanlar. Onların ellerinden size çorba, makarna, irmik elbası gibi şeyler e, e, şey yedireceğiz, tamamen lokal olacak bunlar. ...coğrafya, Mustafa abi bahsetti, müthiş bir coğrafya. Zemin, şöyle düşünün, hep patikada koştu ama patikaların az genişletilmiş hali. Zemin çok iyi olduğu için orman yolları açılmış. Çünkü yüzde sekseni kestane orman olduğu için, kestane toplamak için mutlaka orman buralara yollar açmış. Ama zemin bir patika mantığında, geniş bir yol düşünün, hep... çok iyi bir zeminde, çok yumuşak bir zeminde, hep orman, kestane ağaçlarında, bazen karaçam bazen dış budak ağaçların içerisinde koşacaksınız. O dönem kestane zamanı. Eğer e, iddianız yoksa mutlaka bir poşet bulundurun. 3-5 kilo kestaneyi de evinize götürün. Bunu şimdi <gülüyor> size söylüyorum. Ama yarışırken biraz zor ya, oluyor Mustafa. Şey, <gülüyor> sen yarışırken toplayabiliyor musun bir şey? <gülüyor> Ama iddiası yoksa, kestaneyi de çok seviyorsa ara ara durabilirler. Belki iddialar yarıştan sonra. Ya, evet, Geçen, yarıştan evet, tabii, tabii ki, tabii ki. İşaretleri topluyorlar. Toplarken İşaretleri toplarken abi. olabilir. E, şunu da yapacağız. E, i̇ki tane e, yarışlarımız şöyle diyeyim. Bir tanesi beş kilometre. O pazar günü koşulacak. E, o da kendine has çok özel bir şey. Erdek meydanından başlayıp Erdeğin burun kısmında bulunan Seyit Gazi Tepesi var. Orası da çok e, ruhani bir özelliği olan. Üstünde mezar olan bir yer. İnsanlar oraya gidip dilek diliyorlar. Bu bir tanesi bu. Oraya çıkarıp e, Seyit Gazi Tepesi'ni döndürüp tekrar meydana getireceğiz. Çok keyifli. Bir patikamız. Diğerleri cumartesi günü olacak. Ee, 22 kilometremiz var. 22 kilometremiz e, dilek e, Apostol Koştu dediğimiz bir yer. Buranın da özelliği Apostol Köyü, eski bir e, kiliseden adını alıyor. E, aynı zamanda orada bir dilek ağacı var. Dilek ağacının altı çok büyük bir kovuk oluşmuş ve mağara gibi. Bunun isteyenler içerisinden geçip dilek dileyecekler. Öyle bir şey varmış. Oradan geçip de direkleri oluyormuş artık kişiler bilir. Bir de çift oluklu çeşmemiz var. Onda tarihi bilinmiyor aynı yerde. Buradan geçecekler. Daha sonra çok güzel bir coğrafyada koşacaklar. Şeyden yukarıdaki Erde'ye su sağlayan su deposunun yanından tekrar aşağıya dönecekler. Orman içerisinden Erde'ye gelecekler. 22 kilometremiz çok keyifli. Ee, arkasından 56 kilometrelik yarışımız var. 56 kilometrelik yarışımızın adını Kirazlı Manastırı koyduk. Kirazlı Manastırından geçecek. Ee, tabii ki bahsettiğimiz tamamen patika mantığıyla e, geçilmiş yol, yol e, genişletilmiş yollardan koşup e, çok güzel coğrafyada manastıra gelecekler. Manastırda onları e, bekleyen çok sürprizlerimiz olacak. İyi bir müzik dinleyecekler, iyice beslenecekler. Ve e, yakınlarını getirenler e, araçlarla yakınlarını oraya taşıyacağız. Orada onlarla birlikte onları karşılayıp destek verebilecekler. Daha sonra Yukarı Yapıcı Köyü çok meşhur oradan geçecekler ve tekrar erdeye dönecekler. E, diğer e, etapımız ise 85 kilometrelik etapımız. Yani bu da Kizikos yani e, Ultra'ya adını veren Kizikos şehrinden geçecek olan. Buradakiler de bir kısmını 55'lerle birlikte koştuktan sonra... Meşhur bizim Çavlı Tepe'mizin etrafını bir tarafı tepe, bir tarafı orman, bir tarafı deniz olacak şekilde koşup e, hamamlı köyüne gelecekler. Orada bir drop back noktamız olacak. Beslenecekler, dinlenecekler. Onlar da eğer varsa e, destekçilerini oraya taşımış olacağız. Detek destekçilerinden destek alacaklar. Ve meşhur e, bizim Kizikos Amfiteyatromuzun duvarı dibinde durup müthiş bir fotoğraf çektirip oradan e, yarışı tekrar tamamlayacaklar. Şimdi bunlar yani dört tane etapımız oldu. Bu dört etapımızdı. Hepsini hazırlıklarını yaptık, rotalarını belirledik, defalarca koştuk. Zaten hep koştuğumuz rotalardı. Bütün organizasyonumuz şimdiden hazır ve o günü iple çekiyoruz. Ve bütün Türkiye'deki koşu dostlarımızı, koşu severleri, hatta yani hızlı trekkingçileri bile rotalarımıza davet ediyoruz. Aslında her seviye için uygun çünkü çok tecrübeli koşucuları... 57 kilometre ve ultraya koşabilirler. Hatta daha 7 ay neredeyse hazırlayabilirler Mesela... şimdinde. Ve 22 kilometre çok güzel bir rota. Hem de Kestanyo'na doğrulayabilirler. <gülüyor> ve yeni başlayanlar için de 5 kilometre hem güzel tarihi yerlere hem de böyle tatil havasında hala İkim'de hava çok güzel diye düşünüyorum. Deniz'e de girebiliyor mu? Değil mi ikimde? Tabii ki Tabii ki. Çok harika. Ben de şunu sormak istiyorum Mustafa abi şimdi koşuyoruz ama farklı lezzetleri de tatıyoruz elbette istasyonlardaki farklı güzel lezzetler neler ben evet. de duydukça mesela ağzım sulanıyor <gülüyor> neler olacak evet. yine, yine, yine gur gurme zaten. lezzetler olacak elbette ki çünkü kesinlikle, koşunun bir sebebi de bu aslında kesinlikle yani şimdi bizim buradaki hedefimiz en çok üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi de bu istasyonlarımızda bir sefer yani tuzlu tatlı birçok yiyecek olacak yani klasik olan bisküvi kraker bunlar olacak Ondan sonra çerezlerimiz olacak, kuru olacak ama ekstra olarak e, biz e, mesela bize çok meşhur olan höşmerim e, ikram edeceğiz. ...ondan sonra bildiğiniz tarhana çorbası... ...yani evde pişmiş... E, ...orada pomak teyzelerinin pişirdiği... E, ...tarhana çorbası ikram edeceğiz... ...yine oradaki teyzelerin yaptıkları... ...elleriştesi ya da makarnayı orada pişirip vereceğiz... ...bir de yine... E, ...sürpriz ama burada söyleyeyim... ...mutlaka e, iki yerde... Drop Back noktalarında... E, ...irmik kelvası yaptırıyoruz... 20 helvasını da... <gülüyor> e, ...vereceğiz... ...tabii bu e, moral motivasyon amaç insanları... ...tabii e, yani karın doyurmak değil... Bu bir koşucun en çok istediği moral motivasyonu destekleyecektir. Ve biraz da biz bu işin şeyindeyiz. Yani nasıl söyleyeyim, devamlılıkta buradaki yöreyi tanıtmak, oranın özelliklerini göstermek. Çünkü turizm olarak o bölgenin herkese yakın olduğunu, insanların buradan bir... Haberleri olsun diğer zamanlarda gelip burada çok uygun şartlarda tatillerini yapabilsinler diye böyle bir şey içerisinde organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Ya İstanbul'daki koşu noktalarının azlığından dolayı aslında hafta sonu ailece gidilip koşulup daha sonra muhteşem lezzetleri tadıp aynı zamanda dönülecek bir mekan çok çok iyiyiz. Ee, aslında burada e, en büyük destekçimiz arkamızda e, ana sponsorumuz Pınar Otel. E, şimdi yenileniyor kısmetse. E, 12 aylık hizmet verebilecek bir konuma getirilecek. Ve e, bu da e, ne amaçla planlanıyor? Senin dediğin gibi hafta sonu e, orientling olsun, bisikletçiler için, hikingçiler olsun... ...motor siletseverler için bir türlü organizasyon yapmayı hedefleyen bir otel konumuna dönüştürecek kısmesi. Aslında şöyle şimdi çok... ilerleyen çok, yıllarda. Daha çok yurt, dışlarına, yurt dışına gidiyorlar ama daha İstanbul dibindeki yani ya da oturduğu yerde dibindeki yerleri bilmiyorlar. Ondan dolayı ben de diyorum önceki tabii yurt dışına gidilsin de bakılsın bir şey demiyorum kuşulsun. Ama önceki kendi memleketin güzellikleri ve yerleri, patikaları keşfetmek faydası da var. Evet şimdi aslında ben olaya şöyle bakıyorum dediğini tamamen desteklemek için. Hep biz Türkiye'de şunu yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışına gidip koşturalım, koşalım bunu tartışıyoruz ve böyle bir yarışçı. Oysa ta hiç şunu yapmıyoruz. Yurt dışından ne kadar yarışçı getirebiliyoruz biz buraya? Biz bunun üzerinde ben en çok tavuğun üzerinde duruyorum. Çalışmaları bunun üzerine yoğunlaştırıyorum. Özellikle Avrupa'dan yani özellikle bu Avrupa üzerine çok çalışıp getirebildiğimiz kadar e, oradan sporcuyu getireceğiz. Yani giden değil sporcu getiren de olmak istiyoruz. Yani bu konuda da çalışmalarımızı var gücümüzle devam edeceğiz. Halil peki e, maratonda e, hangi etapta koşacaksın bu organizasyonla? E, organizasyonun içindeyiz ama e, Bandağ'a güvenerek, Bandak'taki iş bölümümüze güvenerek 85K'da e, koşma niyetimiz var şu an için. Emin misin? Eminim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani kapıda e, biraz önce Mustafa de bahsetti. Sürekli e, İstanbul'a yakın olması nedeniyle sadece yarışa değil normal günlerinde, normal hafta sonlarında e, koşucu dostlarımızı antrenmana da beklediğimiz bir yer. E, ve hafta sonları bizden birileriyle kapıda patikalarında oluyor. E, kimin canı sıkılırsa, hangi koşu grubunun ya da hangi e, küçük e, grupların canı isterse... ...sürekli gelsin kapıdağda koşturalım birlikte. Ve bir de kapıdan aslında güzel tarafı da şu... ...mesela örneğin 50 kilometre sen koşacaksın... ...ama farklı etaplarda... ...arkadaşların, dostların sana da katılabiliyorlar. Kapıdan güzel tarafı da bu. Lojistik anlamda da farklı etaplara dahil olup... ...devam edebiliyorsun eşlikçilerle birlikte. Bu, bu taraf da çok güzel aslında. Kesinlikle bir de hani koşarken gelen arkadaşlarımız görür, görecek. Erdek körfezini, bandırma körfezini... Diğer taraftan Marmara Denizi'nin açık kısmını, İstanbul Bakan kısmını sürekli her taraf Marmara Denizi ama çok farklı noktalardan, çok farklı açılardan denizi göreceğiz, ormanı göreceğiz. Ve gelen iddiamız şu, hiç kimse pişman olmayacak. Bir dahaki sene ve hatta antrenmanlarında mutlaka gelmek isteyecekleri bir parkur olacak. Peki Mustafa abi, Mustafa Anadolu'yla görüşüyoruz şu an. İki tane Mustafa abimiz var şu an. Bandak'ın elbetteki müthiş bir desteği ve bu konudaki organizasyonel yeteneğiyle birlikte büyük katkısı var. Bandak üyelerinin yaklaşımı ne oldu peki maratonla ilgili olarak, ultra maratonla? Vallahi zaten devam biz belirli bir aktivitelerin içinde olduğumuz, için e, böyle bir aktivitede tabi gittikçe e, bandan yükselen bir e, şey ve grafiği var aktivite konusunda. E, bunu duyunca tabi herkes gönüllü olarak çalışıyor. En büyük avantajımız zaten bu gönüllü sayımız o kadar çok. Iki, şu anda görev almak için bekleyenler e, bir an önce diyor olsa da başlasak bunların bir yerden biz de tutsak. Maddi manevi e, zaten e, kapıdağın hayranları yavaş yavaş baya bir çoğaldı. Bu hafta sonu e, 105 kişi yürüdük biz. Pazar günü işte öyle bir kalabalık Bursa'da mı grup geldi. Üniversite grubu geldi. Bizim zaten normal bir yerleşik grubumuz var. 47 50 kişi. E bunlar zaten kapıda bir an önce gidelim diye hafta sonu çalışanlar biraz daha hafta sonunu bekliyorlar. Bir an önce gelsin de yürüyelim diye. Bu ve, ev... ve bu arada havanın güzel olması da önemli değil aslında. Karda, hayır, kışta hayır, da değil, siz değil, bu yürüyüşleri değil, değil. yapıyorsunuz. Şimdi e, salı günü mesela ben e, yarın bir yürüyüşümüz var. Ee, ...orada olan arkadaşlar dedim ki yarın yağış var, bayağı bir yağış var. Yani yürümeyi iptal de edebilirdim. Hayırdır yani yağışta da yürümek istiyoruz biz. İptal etmeyin kesin her konuşuyla yürümek istiyoruz. Yani böyle bir kitlemiz olduğu için arkamızda yani çok güzel bir şeyler olacağını hissediyorum yani bu konuda. Aslında bütün yürüyüşçüler de potansiyel koşucular, değil mi? Evet, Her evet. evet. <gülüyor> şey bir adımla başlıyor, yürüyerek başlıyor ve sonra koşuyoruz. Evet, evet, evet yani... Yani ilk başladıklarımız da yürüyüşçülerimiz. Yani kendi minibüsümüz var bizim. 13 kişilik minibüsümüz. Bunda 5 kişi, 6 kişi oluyorduk. Şu anda 2 tane daha dışarıdan araç temin etmek zorunda kalıyoruz. Yani aracımız yetmediği gibi araç temin etmek zorunda bu kadar çoğaldı yani yürüyüşümüz. Ya bunlar yavaş yavaş da bir yani değişik alanlara bu koşullara başlayacaklar. Yani değişik yürüyüş alanlarına sahip oluyoruz gideceğiz işte. Aktif böyle devam Artacak. edecek. Artacak yani. Böyle, böyle doğa sevgisi aşılamak Kesinlikle. E, ne güzel bir şey. Evet. Peki Ata, senin çekirgeler e, çocuklarda, yarışta, organizasyonda gönüllü olarak mı görev alacaklar yoksa beş kilometreyle mi başlayacaklar? Nasıl olacak? Valla büyük olan beş kilometrede olur. Ee, öbürü için e, çocuk koşusu var galiba. Onda raydi koştururuz abi. beş yüz metrelik. Yani önemli olan e, hep beraber bir arada olmak. Bu iş ekiple oluyor biliyorsun ee, çok güzel bir ekip olduğuna inanıyorum ben hı hı. Ee, güzel bir aktivite olacak Peki Mustafa ve Mustafa Kızıltaş bu organizasyonda sanırım koşmayacak şimdi rakipler açısından <gülüyor> Kızıltaş madalya elın bekleyecek ve koşullar Kızıltaş emaneti doğru mu Evet yani bu koşunun teknik sorumluluğunu üstüne aldım bunu yaparken Dediğim gibi yani birikimlerimi, düşüncelerimi, mantığımı, her şeyimi ortaya koyup tüm Türkiye'de ve gelen bütün misafirlerimize çok güzel bir organizasyon tattırmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen tüm imkanları harcıyoruz. Bunun dediğim ya temel nedeni, yani en büyük güvencem bütün diğer ultralardan farklı olarak bizim... lokasyon kendimizin, sermaye kendimizin, destekçiler kendimizin, dışarıdan yani taşımayla hemen hemen hiçbir şey yapmayacağız. Bu en büyük kaynak, yani tükenmeyen bir kaynak biliyorsunuz. Dolayısıyla başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Ben yine söylüyorum, yani mutlaka herkes bir şekilde gelip bunu tatmalı. Ee, bu desteklenmeli ve uzun süre Türkiye'de yürüyebilecek, sürebilecek bu organizasyonu startını vermeliyiz diye düşünüyorum. Mustafa abi çok güzel söyledi. Aynı zamanda gönüllü olarak da eğer düşünen varsa İstanbul dışından gelmeyiz. Aslında ilk tavsiyemiz bence 5 kilometre üzerine etaba başlamaları ya da diğer etapları içinde... Antrenman yapmak için oldukça vakit var. Çok var. Ekim ayında, 4-5-6 Ekim tarihlerinde. Çünkü Bandak Genelüleri sizleri, siz değerli koşucuları karşılayacaklar. Onun için tavsiyemiz şu aslında. Minik minik yürüyüşlerle ve diğer taraftan da sene içinde de kapıda Kizikos'a... yapılacak olan turlarla ve orayı tanıtmak için ekip elinden gelen her şeyi yapacak. Kizikos Ultra ve kapıdağultra.com sitelerinden, web sayfası üzerinden ve sosyal medya adreslerinden bu yarışa ulaşabilecekler. Ve diğer taraftan kısıtlı bir zamanımız var. Elbette ki maraton vakti öncesinde çok vaktimiz olacak koşullarımızla da iletişim kurmak için. Konuklarımız neler iletmek isterler acaba? Kizikos Kapıdağ'da ne yapacağız diyecekler için e, son olarak ben tekrar hatırlatmak isterim bu organizasyonumuz koşucu odaklı yani bir organizasyon Biz de e, bahsettiğim üzere birçok organizasyona giden her yerde koşan kişileriz organizasyonumuzda çok koşucu var ve hep e, koşucu odaklı düşünüyoruz e, gelen koşucuları pişman etmeden piş, e, geri göndereceğiz mutlu bir şekilde geri göndereceğiz Ee, artık kapıda onlar için e, kolay ulaş, ulaşılabilir G gelmek istedikleri bir yer olacak o yüzden herkesi bekliyoruz tüm koşucularımızı bekliyoruz herhangi bir e, soruları olursa düşünceleri olursa akıllarına takılan bir şey olursa da sistemimiz üzerinden iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirler yine de e, koşu forumu üzerinden de bize ulaşabilirler orada da başlı şeyimiz var iletişimimiz var e, tüm iletişimleri tüm soruları açığız. Peki Mustafa abi. Şimdi ben de e, şimdi bu yayını izleyip de e, kapıda merak edenler için bizimle irtibata geçtikleri takdirde her zaman kulüp olarak veya bireysel olarak da onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Ve kapıda gezmek isterlerse bize elime, iletişime geze, e, girerlerse onlara her türlü rehberliği yaparız ve e, yürüyüş olur, koşu olur yardımcı olmaya çalışırız. Yani size hem Bandak hem de Kizikos'un Kapıdağ'ın web sayfası üzerinden evet, ulaşabilirler. Evet, evet ulaşabilirler bizden. Evet ata. Ben son cümle hayat paylaşınca güzel gelin beraber yaşayalım. Ee, bu camiayı hep beraber arttıralım. Harika Mustafa abi. Kizi koş, kizi koş. <gülüyor> <gülüyor> evet. bu ekip ve diğer taraftan da bu organizasyonla ilgili muhteşem bir ekip, muhteşem sinerjiyle birlikte sizleri de kizi koşa koşmaya davet ediyoruz Elen'a. Herkese güzel bir gün dinliyorum ben tabii ki gelin. Çünkü zaten her şey söylendi. Hem doğadan bahsedildi hem de koşucular için mükemmel imkanlar yaratıldı. Sizler için sadece ne kaldı? Antrenman yapmak, gelip koşmak veya doğanın keyfini çıkarmak. Evet, konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün Mustafa Kızıltaş, Atatan, Mustafa Anadolu ve Halil Aksoy bizlerle birlikteydi. Ben Alper Dalkılıç. Ben Dilan Apolikova. Tekrar yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle. iyi günler diliyoruz. Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Davkılıç.